Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz... ...sebep belirten zarf fiillerinden... ...dığı için ve dığından ekleridir. Sıfat fiil eki dıkla... Sebep anlatan için edatının bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Bu ek, kendinden önceki işin bitmiş veya devam etmekte olduğunu belirtmektedir. Birinci işlevi ile ilgili örnekler. Gece sabaha kadar yağmur yağdığı için sabah yollar ıslaktı. Sınavına yeterince çalışmadığı için böyle kötü bir not aldı. Olayın farklı boyutlarına bakıldığı için bütünün görülmemesinden kaynaklanan eksiklikler de olduğunu belirtmeliyiz. İkinci işleviyle ilgili örnekler. Anı yaşamayı sevdiği için geleceğe dair planları yoktur. Fiziği anlamadığı için o dersi sevmez. Pek içli ve pek nazik bir adam olduğu için kederlendiğinin kimse farkına varmazdı. Dığından. Bu ek, dığı için ekiyle aynı işlevdedir. Birinci işleviyle ilgili örnekler. Bu ay parasını sorumsuzca harcadığından babasından para isteyemiyordu. Dersin saatini unuttuğundan sınava geç kaldı. Çocuk başını yan tahtaya vurduğundan ağlardı. İkinci işleviyle ilgili örnekler. Özlemin huyunu iyi bildiğimden kavgada üstüne gitmedim. Dışarıda yağmur yağdığından pikniğe gidemiyoruz. Nefi eski komşularının ziyaretlerini bildiğinden onlara kapı açmazdı. Şimdi yapacağımız konuşmayı sebep bildiren, dığ için ve dığından zarf fiil eklerinin cümle içerisindeki kullanımlarına dikkat ederek dinleyiniz. Erken Teşhis Günaydın Deniz. Günaydın Eylül. Bugün bayağı geciktin. Genelde ders başlamadan yarım saat önce gelirdin ama bugün sana ne oldu anlayamadım. Sabah bazı işlerim vardı. Hastaneye gittiğim için geciktim. Trafikte bu saatlerde yoğun olduğundan ancak gelebildim. Hayırdır Denizciğim, hastaneye neden gittin? Ciddi bir şey yoktur inşallah. Önemli bir şey yok canım. Annem kansız olduğum için sürekli hasta olduğumu söyleyip duruyordu. Ben de hastaneye gidip bir baktırayım dedim. Hem annem rahat etsin hem de ben rahat edeyim diye. Doktor da kan tahlili yaptırmamı istediği için kan verdim. İyi yapmışsın Denizciğim. Bu işler hiç ihmal etmeye gelmez. Ayrıca erken teşhis çok önemlidir. Ha bir dakika Deniz. Senin gözlerinin altı morarmış gibi sanki. Hatta hafif şişlik de var. Kan verdiğin için mi oldu acaba? Sanmam. Gece geç yatıp sabah da erken kalktığımdan oldu galiba. Akşam... Yavuz Bülent Bakiler'in şiir kitabını okumaya dalıp elimden bırakamadığım için bayağı geç uyudum. Hay Allah. Bugün herkese bir şeyler oluyor. Hoca nerede kaldı ki acaba? 15 dakika gecikti. Gelmeyecek mi acaba? Dün şehir dışına seminere gittiği için bugün gelmez bence. O kadar emin olma istersen Deniz. Bak bakalım karşıya kim geliyor. Tamam tamam. Hadi derse. Şimdi de yaptığımız konuşmadaki sebep bildiren dığ için ve dığından zarf fiil eklerinin cümle içerisindeki kullanımlarını tekrar edelim. Hastaneye gittiğim için geciktim. Trafikte bu saatlerde yoğun olduğundan ancak gelebildim. Annem kansız olduğum için sürekli hasta olduğumu söyleyip duruyordu. Doktor, kan tahlili yaptırmamı istediği için kan verdim. Gece geç yatıp, Sabahta erken kalktığımdan oldu galiba. Yavuz Bülent Bakiler'in şiir kitabını okumaya dalıp... ...elimden bırakamadığım için bayağı geç uyudum. Dün şehir dışına seminere gittiği için bugün gelmez. Şimdi okuyacağımız metni sebep bildiren... Dığ için ve dığından zarf fiil il eklerinin cümle içerisindeki kullanımlarına dikkat ederek dinleyiniz. Ahmet'in Bir Günü Ahmet sabah 8'de uyandı. Her akşam 23.30'da yatıp, her sabah da 7'de kalkmayı alışkanlık haline getirmişti aslında. Ancak dün gece bir hayli geç yattığı için sabah 8'de uyanabilmişti. Kalktı, elini yüzünü yıkadı. Kahvaltı saatini de geciktirdiğinden çok acıkmıştı. Hemen annesinin hazırladığı kahvaltı masasına oturdu. Kahvaltı yaparken bir taraftan da gazeteleri karıştırmayı çok sevdiğinden kahvaltısı uzun sürerdi. Ama bu sabah biraz geç kalktığı için buna vakti olmadı. Kahvaltısını aceleyle yapıp hızlı bir şekilde giyinip işe gitmek için evden çıktı. Arabası tamirde olduğundan işe otobüsle gitmek zorundaydı. Otobüs durağı eve uzak olduğu için biraz yürümesi gerekiyordu. Hava da kapalıydı. Her an yağmur yağacak gibiydi. Zaten biraz sonra da yağmur ince ince yağmaya başladı. Ahmet evden aceleyle çıktığı için şemsiye almayı da unutmuştu. Daha sonra yağmur bayağı hızlandı. Ahmet şemsiyesi olmadığından durağa varana kadar bir hayli ıslandı. Neyse ki otobüs hemen geldi. Islak ıslak da olsa işe gitmek zorunda olduğu için o haliyle otobüse bindi. Bu arada işe bir hayli geç kalmıştı. Sonunda yarı ıslak yarı kuru bir vaziyette iş yerine vardı. iş gününün ardından nihayet akşam olmuş, eve gitme vakti gelmişti. Ahmet, bugünkü işleri bayağı yoğun olduğu için çok yorulmuştu. Bir an önce eve gitmek ve dinlenmek istiyordu. Yağmur durmuştu, dışarıda sakin ve huzurlu bir hava vardı. Ahmet işten çıktı, eve gitmek için otobüse binecekti ama durağa bir türlü otobüs gelmiyordu. Yolcular da uzun süre beklediği için... Kendi aralarında konuşmaya başladılar. Kimine göre otobüs arıza yapmıştı. Uzun süre bekledikten sonra nihayet otobüs geldi. Ahmet eve geldiğinde, annesi her zamanki gibi yemeği hazırlamış onu bekliyordu. Ahmet bugün hem işte, hem de durakta beklemekten çok yorulduğundan, hemen yatıp uyumak istiyordu. Ancak annesi, Yatmadan önce bir şeyler yemesini söylediği için sofraya oturdu. Zorla yemeklerden birkaç lokma yedikten sonra uyumak için dost doğru odasına gitti. Elbiselerini nasıl çıkardığını hatırlamıyordu. Yoğun bir günü yatağında sonlandırdığı için mutluydu. Şimdi de okuduğumuz metindeki sebep bildiren, dığ için ve dığından zarf fiil eklerinin cümle içerisindeki kullanımlarını tekrar edelim. Dün gece bir hayli geç yattığı için sabah sekizde uyanabilmişti. Kahvaltı saatini de geciktirdiğinden çok acıkmıştı. Kahvaltı yaparken bir taraftan da gazeteleri karıştırmayı çok sevdiğinden kahvaltısı uzun sürerdi. Ama... Bu sabah biraz geç kalktığı için buna vakti olmadı. Arabası tamirde olduğundan işe otobüsle gitmek zorundaydı. Otobüs durağı eve uzak olduğu için biraz yürümesi gerekiyordu. Ahmet evden aceleyle çıktığı için şemsiye almayı da unutmuştu. Ahmet şemsiyesi olmadığından durağa varana kadar bir hayli ıslandı. Islak ıslak da olsa işe gitmek zorunda olduğu için... O haliyle otobüse bindi. Ahmet bugünkü işleri bayağı yoğun olduğu için çok yorulmuştu. Yolcular da uzun süre beklediği için kendi aralarında konuşmaya başladılar. Ahmet bugün hem işte hem de durakta beklemekten çok yorulduğundan hemen yatıp uyumak istiyordu. Annesi yatmadan önce bir şeyler yemesini söylediği için sofraya oturdu. Yoğun bir günü yatağında sonlandırdığı için mutluydu. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Türkçe öğreniyorum.